Ehli irşadın basireti ve irşat Kur'an'la sabittir. Hiçbir veli, Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme muhalif hareket edemez. Binaen aleyh, gaybden ilimler, bilgiler Allah Celle Celaluhun izniyle kulların kalbi üzerine gelir. Tasfiyeyi kalp eden, ittibai şer'i ile ve tezkiyeyi nefsle basiretini açtıran kimsenin ilhamları, melekten, hayalden veya histen, her nereden gelirse gelsin veyahut hissiz olarak mücerred anlamda da olsa, şer'i şerifi elden bırakamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle, hak ve hakikati, yani doğru ilhamı, hidayeti, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme imana ve ona ittiba etmeye tahsis etmiştir. Binaen aleyh, iman edip de ona ittiba etmeyenin keşif ve ilhamı istidraçtır. Eğer bir kimsenin basireti açılmamış, fakat keşfi olursa hissiyatı felsefiye gibi gelen ilhamların nereden geldiğini fark edemezse Hindistan hükeması gibi dalalette kalır. Hissiyatı felsefiyeden geçmeyen kimseler güya gayipten bir şeyler elde ederler. Dolayısıyla mucize keramet ile sihir ve istidrach arasında fark edemedikleri için enbiya ve evliyayı inkar ederler. Fahri alem sallallahu aleyhi ve selleme iman edip ona itibar eden ehl-i velayet, iman ve ittiba sayesinden basiret ile bunların aralarını fark etmek için güçlüdürler. Şu halde basiretini açtırmayan millete önderlik yapamaz. İnsan ancak kemal edep ile kamil bir insanın eliyle amel ede ede basiretini açtırdıktan sonra kendisi insanı kamil olduğu için başkasına da rehber olur. İşte bu rehberler. Evvela şer'i ilimlerle kimil bulurlar. Sonra da ameli ve nazari ilimlerle de kamil olurlar. Kamil insan, kamil mürşid demektir ki, imanı kalbinde tabiilenmiş ve azalarında istikamet yazısıyla okunmuştur. Ve bu sayede hakiki mirasçı olmuştur. Bu itibarla ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ Subhanallahi اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Habibim de ki, işte bu, eşit, ilahi bir dayanmaya insanları davet etmek benim yolumdur. Ben insanları körü körüne değil, ancak basiret üzere Allah'a ve O'nun zati tevhidine davet ediyorum. Ben de bana tabi ve benim sünnetlerimi ihya etmekte olanlar da. Ben vahiy ve ilhamla yol göstermekte, Ümmetimin hayırlıları ise, irşat ve hidayete vesile olmalarında böyleyiz. Allah Teala'yı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Bir kısım ulema, Bu ayeti kerimeden delil alarak, Mürşidi talep etmek vaciptir demişler. Bazı alimlerde, Vacip değildir demişlerse de, Onsuz vacip tamamlanmayan da vaciptir kaidesine binaen, Diğer bir kısım ulema, Birinci Sözü Tercih Ettiler Benlik, gösteriş, hırs, kibir ve gurur gibi hastalıklardan kalbi temizlemek her müminin borcudur, farzdır. İşte tamamıyla kötü ahlakları terk edip güzel ahlaklarla ahlaklanmak yani irşat, ayet ve hadisle sabit olmaktadır. Bununla beraber sünnetleri ihya etmek ve bid'atleri terk etmek basiret açtırmanın aletidir. Demek ki farz olan ilimleri bilmek ve nafile ile amel etmekle latifeleri çalıştırıp aslı asla kavuştuktan sonra dönüşte basiret ancak açılır. Malumdur ki basiretin açtırılması her şeyden evvel Allah Celle Celaluhun inayetine bağlıdır. İnsanlar basiretinin açılmasına muvaffak olduktan sonra aklı selim, eşit, kalbi temiz ve tabi mustakim olduğundan nefsani kuvvetini mağlup eder. Dolayısıyla ruhi olan kuvvet ile pek çok ileride olacak olaylardan dahi haberdar olur. Haberdar olmak dahi ilahi bildirişlerle olur, yani izniyle olur. Bu makama ulaşan zatların kerametleri sahih olur ve dolayısıyla irşatları sahih olur. Demek basiret üzere olmak, hak ve batılı birbirinden tefrik etmek demektir. Bu itibarla bu ayet-i kerimede dört hakikat vardır. 1. Kul hadihi sabilî. Habibimdeki işte bu eşit ilahi bir dayanmaya insanlara davet etmek benim yolumdur. Yani halkı iman ve tevhide davet etmek ve onlara zatıma iman etmeleri için bildirişler eşit şeriatle yaşamak ve tebliğ etmek benim yolumdur. 2. Tevhide davet ve peygambere ittiba etmekten ibaret olan yolda Ilallahi ala ben insanları körü körüne değil, ancak basiret üzere Allah'a ve O'nun zatî tevhidine davet ediyorum cümlesiyle tefsir olmuştur. Şu halde umumi davet yani irşat tebliğden başkasıdır. 3. Sonra ed'u'nun içindeki olan ene zamiri, bu cümlenin sonundaki melfuz ene ile tekit olunmaktadır. Yani, kat'î deliller, maksada ulaştırıcı açık hüccetler ile halkı hakka davet etmek, onlara tevhidi bildirmek, itaat edenleri ahirette sevapla müjdelemek, isyan edenlere azaba çarpılacaklarını bildirmek, ancak benim yolumdur benim demektir. Bunun için ümmet ulemasının ittifakıyla, peygambere iman etmeyen yahut iman edip de fiil sünnete tabi olmayan kimsenin davetine icabet gerekmez. Ehli irşadın davetine icabet etmenin gerekliliği onların ittibaı sayesindendir. Bu itibarla. 4- Ve men ittebe'ani Bana tabi ve benim sünnetlerimi ihya etmekte olanlar da eşit ümmetimin hayırlıları da benim gibi basiret üzere irşad ve hidayete vesile olmalarında halkı hakka davet ederler. Binaen Aley sözü, özü ve fiili birleşen yani imanın ve sünnetin mucibince amel eden kimse basiret üzerinde olduğu için davetine icabet etmek gerekir demek olur. Bu itibarla Mevlana Celaleddin Rumi kutsisi ruhu şöyle der. O Rusulun şahı şuunu ferman etti. Ben bu denizin gemisiyim. Bir kimse üzerinde olduğum basiret üzere olursa, Hakikaten o yerimde benim halifemdir. Yani, bana iman edip sünnetimle yaşayan, zahirde ve batında şeriatimi hayatına hakim kılan ehli basiret, benim gibi irşat etmektedirler. Hidayete ermeye vesiledirler. Çünkü biz Nuh'un gemisi gibiyiz. Dalalet denizinde gark olmayı engelleriz. O gemiye yapış ki boğulmayasın ey yiğit! Hadis-i şerifte resul Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Mesel-i ehli beyti, mesel-i sefîneti men rakibaha nece, ve men tehlife anha gariqa. Benim ehli beytimin misali, Nuh peygamberin gemisinin misalidir. Ona binen kurtulur. Ona yapışmayan, eşit binmeyen ise boğulur. Bu hadise dayanarak, Birçok ehli hakikat dediler ki, kutbu azam yani evliyanın reisi ve asrın sahibi her zamanda ehli beytten olur. Binaen aleyh ehlibeyt beyt olan mürşitlere daha ziyade teşvik edilmiştir. Ehli beytten takva olanlara yapışmak fitnelerden kurtuluş bakımından en selametli yoldur. Ehli beytten olmayanlardan da takva sahibi olup özü sözü birleşen her zata ittiba edilir. Çünkü ciddi takva sahibi manen, Selman-ı Farisi gibi ehli beytten sayılır. Binaen aleyh, mürşidin kutbu azam olması şart değildir. Fıkıhta bilgin, seyri süluku bilir, tedavide müşkül çekmez ve mezun her zata ittiba edilir. Yeter ki o zat şer'i şerifle yaşamış olsun. Çünkü yukarıdaki aynı hadis, مثelü sünneti, مثelü sefineti nuhin, men rakibahâ neceâ ve mentekalıfı anha garıka. Benim sünnetimin misali, Nuh Peygamber'in gemisinin misalidir. Ona binen kurtulur, ona yapışmayan eşit binmeyen ise boğulur. Şeklinde de gelmiştir. Maksat sünnete ittibadır. Ancak ehlibeyt beyt sünnete ittiba edip irşat makamına ulaşırsa o daha üstündür. Neticeyi meram halkı Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmek kavlen, fiilen ve halen sünnete ittiba etmeye bağlanmıştır. Böyle olmayan basiret üzere olamaz ki davetine icabet gereksin. İsrail oğulları zamanında da Allah azze ve celle bazı rehberleri yaratmıştı. Onlar kemaliyle Tevrat'a ittiba etmek sayesinde liderlik hakkını kazanmışlardı. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّتَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Ayetlerimize kesinlikle inandıkları ve sabrettikleri zaman, onların eşit İsrail oğullarının içinden emrimizle doğru yola halkı irşat eden rehberler tayin ettik. Yani kesin bir inançla peygamberlere iman edenleri, Allah'ın emirlerini yapmakta, yasaklarını terk etmekte, ve peygamberlerin davetlerini halka bildirmekte sabr sebat edenleri rehberler kıldık. Onlar Allah'ın tevhidine halkı basiret üzere davet ederlerdi. Her tehlikeyi göz önüne alarak sabrederlerdi. Ve dünyanın debdebesinden yüz çevirirlerdi. Elbette İsrail oğullarına verilen hakkın aynısı bu ümmetten bazı havaslara da verilmiştir. Ve hatta daha büyük hak verilmiştir. Bu hakkı kullanmakta bu ümmetin efratları ebdalleri daha mümtazdırlar. Hakiki mirasçı da böyle olan ulemadır. Hadisi şerifte el ulemâü verâsetul enbiyâi. Ulama enbiyanın mirasçılarıdırlar buyruldu. Yani irşat ve hakka kavuşturmakta, hidayete vesile olunmakta, sünneti ihya etmekte ulemadan bir taife enbiyanın mirasçılarıdırlar. Şu kadarki nebiler, mahluku kendilerine iman etmeye, mirasçı olan ehli irşat ise, halkı benliklerine değil, peygamberlere ve doğrusu Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun şeriatıyla amel etmeye davet ederek irşat ederler. Allah Teala'nın izniyle yol gösterirler ve hakka kavuştururlar. Ehli irşadın, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek, ümmeti halis tevhide ve peygambere itiba etmeye, davet etmeye hak kazanmasının sebebi, iman etmeleri ve fiilen tevhidi tatbik etmeleridir. Nitekim yukarıdaki ayet-i kerimede lemma kelimesi lima olarak da okunmuştur. Doğrusu hem yaşamaları hem de mevzun olmalarıdır. Mesnevi-i de şöyle buyurulmuştur. Ola ki Mevla'dan bulur vahy-i her ne eylerse olur aynı sevap. Allah Celle Celaluhu'nun ilhamına nail olan kimse, her ne yaparsa o kesin olarak doğrudur. Çünkü özünde şeriat hakimdir. Sıhhatin yok ise et arzı tabib. Sıhhatin ol hissin kes habib. Sıhhatin yoksa bunu hekimden iste. O hissin sıhhatini ise sevgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden talep et. Sıhhati bu hissin abâditen. Sıhhati ol hissin ifnâi beden. Bu hissin sıhhati vücudun sağlamlığındadır. O hissin sıhhati ise bedenin varlığını, yani nefsin istek ve arzularını yok etmededir. Cismini ashab-ı dil viran eder. Sonra ol viranı abadan eder. Gönül sahibi cismini viran eder. Sonra bu harabeyi, Virane kalbi mamur eder, ruhuyla var olur, basiretiyle yol gösterir. Kalbu halis sim üzer olsa ayar, bir mihen olmaz kareni itibar. Sahte ve hakiki altının değeri mihenksiz belli olmaz. Böylece şeriatle yaşamak, sünneti ihya etmek de kişinin ruhunun miyarıdır. Keşif ve ilhamlar ve her şey o sünnetle bilinir. Hangi canda olma hak anda temiz olunur şekku yakin Hangi canda o mihenk varsa onda şüphe ve yekin, eşit kesin inanç ve gerçek bilgi ayırt edilir Hissi dünyadır zemine nerduban Hissi ukba nerdubana asuman Dünya hissi yere ahiret hissi de göklere merdivendir Nefsin istek ve arzularına binen yukarıdan iniş yapan yürüyen merdivene binmiştir. Mürşidin emrine teslim olup, ihlas ve samimiyetle şeriatı hayatına hakim kılan ise, yerden göğe çıkan yürüyen merdivene binmiştir. Hem mürşit elini tutar, hem şeriat onu yükseltir. Hem de kendisi kabiliyeti nispetinde yürür. Ama mürşitsiz şeriatı tatbik eden ise, sabit merdivene binmiştir. Düşüşü zayıf ise de, yorulduğu yerde kalır. Yolda kalmamak için kalp ve latifelerin çalıştırılması gerekir. Basiret yolunu aramak gerekir.